farklı konular ihtiva ediyor. Bu konular sırayla ele alındığında belki yüz başlık, daha da fazla başlık çıkabilir. Bazı durumlarda bir satırda üç, dört konu bulunmaktadır. Bazı ayetler bir iki konu ihtiva etmektedir ama netice olarak biz ana başlıkları, ana konuları yedinci cüzde dikkat çeken